Siz hala erkeklere yanaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız? Kahminin cevabı, eğer doğru söyleyenlerden isen haydi Allah'ın azabını getir bize demeden ibaret oldu.